Ağzı Allah'ı Sami'g Alim, min Şeytanı Rjim. Rabb'e Ağzı bıke min Hemzatı Şeyatıin, ve Ağzı bıke Rabbi en Yhzurun. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Kul Ağzı bı Rabbı Nasi, Malik min şerril vesvesil hannâs ellezî yuvesvesü fî sudûrinnâsî minel cinneti vennâs Bismillahirrahmanirrahîm İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alen nebî yâ eyyühe lezîne âmenûn Sallu aleyhi ve sellimu teslime sadakallâhü'l-azim Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala şefii zülubina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Ol menba'i bağı belagat, ol mahzeni i fazlı saadet, ol andeli bi gül zar-ı fesahat, Muhammed Mustafa'ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahimi Maliki Yevmiddin İyâke nâbüdü ve iyâke nesta'in İhtinaş sıratal müstekim Sıratal lezîne en'amte aleyhim Gayril mavdubi aleyhim Veleddalin Amine ya mu'in Bismillahirrahmanirrahim. al-Rahman rahim Kün ümmetin, uchrjet nasi taemrûne bil-ma'roof ve tenhvena anil-münkeri ve teeminûne bil Ve lev âmana ehlül kitâbi lekana xayra lehum minhumul-müminûn ve ekseru humul fasiqun. Sadakallahul azim. Ve bellane resuluna ve resuluhul kerim. Ve nahnu aleme galahaliquna ve razikuna ve mevlana mineshakirine shahidine bi kalbin selim. Cenab-ı Hak Cibril'e amin.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 Hayra ümmetin uhricet nasi ta'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ve tu'minune billah ila ahiril ayah sadakallahul Çok aziz ve muhterem müminler Malumunuzdur ki bizim hepimiz bütün mevcudat bir kadiri mutlak tarafından yaratılmış ve yoktan var edilmiştir. Yani bütün mevcudat olduğu gibi bizim de bir yaratıcımız, yoktan var edicimiz vardır. Bunu kimdir diye sorulsa hepimizin vereceği cevap Hazreti Allah'tır. Öyle değil mi? Bizi yaratan Hazreti Allah'tır. Bizi yaratanın o olduğunu düşünüyor, biliyor, buna inanıyoruz. İşin doğrusu da budur ama acaba bizi yaratan bizi niçin yaratmıştır? Bunu düşünüp bunu anladığımız zaman onun icabını yerine getirince ancak yaratanın maksadı yaratılışımızın gayesi tahakkuk etmiş olur. Yoksa başı boşluktur. Bir yanlışlık var demektir. Şimdi şeyi mevzuyu uzatıp teferruata dalmaya lüzum yok. Bizi yoktan var eden Hazreti Allah Celle Celaluhu olduğuna göre onun kendi kelamı içerisinde yani Kur'an-ı Kerim içerisinde bizim için yarattığını da ifade etmesi muhakkaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Cenab-ı Hak bizi ve bütün görünen görünmeyen varlıkları ben on, sizi ancak beni tanımanız ve bana kulluk yapmanız için yarattım buyurmuşlardır. Demek ki vazifemiz ne? Hazreti Allah'ı tanımak ve ona kulluk yapmak. Bütün insanların yaratılışı çünkü sadece filan kavmi falan kavmi buyurmuyor Cenab-ı Hak. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ halaktul cinne vel inse. Bakınız burada cin, görünmeyen varlıklar, insle görünen insanla İnsandır ama. Bakınız Hazreti Adem'den bu yana yaşayan bütün e, beni Adem'e insan denir öyle değil mi? Ha? Onun için Cenab-ı Hak görülen ve görünmeyen Bütün varlıkları ben beni tanımaları ve bana kulluk yapmaları için yarattım buyuruyor. Maksad-ı ilahi budur, yaratılışta. Bütün mevcu, me, insanlar meyanında bizim yaratılışımız da odur. Ama bizim ayrı bir hususiyetimiz daha var. Bu umumi beyan yanında bizim ile alakalı yani ümmeti Muhammed olarak bizimle alakalı hususi bir beyan daha var. O da bugünkü konuşmama mevzu olarak seçtiğim Ali İmran suresinin 110. ayeti celilesinde beyan ediliyor. Burada Cenab-ı Hak diğer insanlardan ayrı Hazreti Muhammedenil Mustafa'nın ümmetleri olan bizlere Şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Küntüm hayra ümmetin. Siz hayırlı ümmetsiniz buyurdu. Bakınız bize böyle bir ayrı paye verdi Cenab-ı Hak. Siz hayırlı ümmetsiniz. Evet. Uhricet linnas. İnsanlık için çıkarıldınız. Yani demek ki siz Hayırlı ümmetsiniz. Hazreti Allah'a kulluk yapacaksınız. Bütün diğer varlıklar gibi Mevla'yı tanımak ve ona kul ol, kulluk yapmak için yaratıldınız ama Ey Ümmet-i Muhammed siz hususi olarak hayırlı ümmetsiniz. Sizin bir ayrı vazifeniz daha var. Nedir o? Uhricetlin naz. İnsanlığa karşı bir vazifeniz, hizmetiniz var. Ne yapacaksınız insanlığa karşı? Te'murune bil maruf iyi emredecek, iyiliği insanlara öğretecek ve tenhevne anil münker insanları kötülükten alıkoyacak, alıkoymaya çalışacak. Bununla beraber de ve tüminune billah Hazreti Allah'a ve onun emir ve yasaklarına iman edeceksiniz. Şimdi bakınız elhamdülillah. Biz ümmeti Muhammediz. Bizim vazifemiz insanlara İyiliği emredip onlara öğretebilmek. Burada Cenab-ı Hak iyiliği emredip kötülükten de alıkoymak buyurduktan sonra Hazreti Allah'a iman onu zikrediyor. Demek ki bir insan evvela söylediklerini kendi yaşar olacak ki kendi hayatında tatbik edecek ki hem başkalarına tesir etsin hem de iyilikte numune olsun. Hazreti Muhammedenil Mustafa. Bizim peygamberimiz, bütün insucinin peygamberi, bunun acaba yaptı, söylediklerini yapmadığına dair hiç bildiğiniz bir şey var mı? Yoktur, böyle bir şey duyulmamıştır. Hazreti Muhammedenil Mustafa söylediklerini, insanlığa tebliğ ettiklerini kendisi yaşamış. Böylece bunu göstererek, yani ben size afaki şeyler söylemiyorum. Hayal, beyanlarda bulunmuyorum. Hayatın gerçeklerini söylüyorum ve söylediklerim de hayatta yaşanan şeylerdir. Bakın ben yaşıyorum buyurmuşlar. Onun için Hazreti Aişe validemiz, peygamberimizin hayatını soranlara siz Kur'an okumuyor musunuz? Peygamberimizin hayatı Hazreti Kur'an'da yani Kur'an-ı Kerim'de ne belirtildi ne beyan edildiyse onu yaşadı peygamberimiz böyle buyurmuş. Şimdi bizim de insanlara öyle afaki, hayali şeyler söylememize lüzum yok. Zaten o olmayacak şey. Hayatın gerçeklerini anlatıp bunu yaşayabilmek. Biz bunun için dünyaya ayrıca ümmeti Muhammed olarak böyle bir vazife ile vazifelendirildik. Demek ki bu vazifeyi veren kimdir? Hazreti Allah'tır. Herkes nerede nerede hangi şartlar altında olursa olsun insanlara iyiliği öğretecek kötülüklere de öğretip onlardan sakındırmaya çalışacak. Ondan sonra Rabb'imiz bir beyanda daha bulunuyor. Ayeti Celile'nin devamında bakınız. Ve lev emene ehlül kitap. Hani ehli kitap denilenler var ya. Onlar da iman etmiş olsalardı Ehli kitap deyince hatırınıza ne geliyor muhterem müminler? Efendim Şimdi bakın mümin deyince tamam ümmeti Muhammed deyince bir satıra geliyoruz. Ha ayrıca şunu da söyleyeyim. Dünyadaki yaşayan bütün insanlar Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın bütün cihana peygamber geldiği için hepsi Hazreti Muhammed'in ümmetidir. Bütün insanlar ama ümmet ikiye ayrılır. Yani bu devirde yaşayıp da Hazreti Muhammeden-i Mustafa da bu devrin peygamberi olacak da bir insan onun ümmetliğinden uzakta kalacak. Olmaz öyle şey. Herkes onun ümmetlik dairesi içinde. Ama ümmet ikidir. Bir, ümmeti dava, davet edilmiş ümmetliğe. İki, ümmeti icabet. Bu daveti icabet etmiş. Birine ümmeti dava denir, ümmetliğe davet edilmiştir, diğerine ümmeti icabet denir, ümmetliğe bu daveti kabul edip icabet etmiştir. Ama herkes davet edilmiştir. Demek ki yeryüzünde yaşayan bütün insanlar ve cinliler Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın ümmetliğine davet edilmiştir. Bu daveti kabul edenler etmeyenler olmuş daveti kabul edenler davete icabet etmiş denir işte elhamdülillah bizler ümmeti icabetiz bu daveti kabul etmeyip dışarıda kalanlar ne olmuştur onlar da ümmettir ama davet edilmiş ümmet olarak kalmıştır icabet edememişlerdir icabet edememişler onun için şimdi onlara bugünkü adıyla ne deniyor ehli kitap diyorlar öyle mi şimdi onlar demek ki bir kitaba tabi olduğunu söyleyen var. Ben hiçbir kitap tanımıyorum diyen var. Öyle mi? Ben hiçbir kitap ve din tanımıyorum diyenlere şimdi yeni uydurma tabirle din tanımaz diyorlar. Öyle mi? Din tanımaz. Ha. Bunlar tamamen nedir? Dinsizdir. Dinsizdir. Ama bir de din tanıyanlar vardır. Ona ne deniyor? Ehli kitap deniyor öyle mi? Ehli kitap deyince ne hatırımıza geliyor diye sordum. Tabi burada karşılıklı konuşarak yapılmadığı için şey konuşma zaten öyle olursa bir curcuna olur bir şey anlayamayız. Ama tasdiklerinizden bildiğinizden anlıyorum ki ben ehli kitap denince hatıra Hristiyanlar ve Museviler gelir öyle değil mi? Birine Tevrat ehli diyorlar birine İncil ehli diyorlar. Ha. Ehli kitap denilen de bunlardır. Ehli kitap denince akla Hristiyanlar ve Yahudiler gelir. Aslında Yahudi kelimesi da bir ırkın ifadesidir daha ziyade. Musevi demek daha şeydir. Hazreti Musa'ya mensubiyet ifade ediyorlar. Ha. Demek ki ehli kitap denince bunlar akla gelir. Şimdi burada Cenab-ı Hak yani Ali İmran suresinin birçok yerinde bunlara temas eder de bilhassa bu 110. ayette Ümmet-i Muhammed'i en hayırlı ümmet olarak ifade eder. Ümmet-i Muhammed'in bir vazifesinden bahseder Cenab-ı Hak. Nedir o Ümmet-i Muhammed'in vazifesi? Ümmetin icabet etmiş olan bu ümmetin vazifesi insanlara iyiliği öğretip emretmek, kötülüğü öğretip ondan yasaklamak, nehyetmek, vazgeçirmektir. Vazifesi. Bunun yanında da iman etmiş olmaktır. Yani söylediğini kendisi yaşar olmaktır. Yaşamazsa kıymeti yok. Bizim cemiyetimizde de şimdi bakınız. Eğer bir hoca, bir hoca, efendim, söylediğini yaşamıyorsa söylediğinin bir değeri yoktur. Ölü nazariyeden ibarettir söyledikleri. Öyle mi? Söylediklerinin bir değeri yoktur kıymet ifade etmesi için, söylediğini kendisinin yaşar olması lazımdır. Büyükler buna çok dikkat etmiş Evliyaullah, gelip kendisinden, çocuğumda şu efendim hal var, dua ediver dedikleri zaman, şimdi git, sonra gel demişlerdir, bazı kere. Sonra geldiği zaman dua etmiş, bu defa gelip giden, demiştir ki, geçen geldiğimde de ben bunu istemiştim, o zaman niye yapmadın dediği zaman, o zaman ben bu söylediğini kendim yapmıyordum. Şimdi söylediğinden bu yana yapıyorum. Onun için dua ettim. Kabul edileceğini ümit ederim demişlerdir. Yani tavsiyemizin efendim tutacağını şey yaparız. Ümit ederiz. Onun için böyledir. Yani evvela kendi yaşar. Ondan sonra hayatına tatbik ettiğini başkasına tavsiye eder. Durum budur. Ölçü de budur esas da. Şimdi ümmeti Muhammed'i Cenab-ı Hak bu şekilde beyan ettikten sonra bakın, ehli Kitap denilenler hakkında da bir beyanda bulunuyor. Velev emene ehlül Kitabı, Kitap ehli denilen Hristiyan ve Yahudiler de inanmış olsaydı Habibim. Bakın onlar da inansaydı, sizin inandığınız gibi onlar da inansaydı. Lekene hayran lehum onlar için hayır olurdu onlar için doğru yolu bulma olurdu şimdi Cenab-ı Hakk'ın beyanına bakın evvela ümmet-i Muhammed'in ne olduğunu nasıl inandığını beyan ediyor ondan sonra da dönüyor ve buyuruyor ki velev emane ehlül kitap eğer ehli kitap inansa sizin gibi inansa Lekene hayran lehum onlar da onlar için hayır olurdu o iman ama ne oldu? Cenab-ı Hak ben biliyorum diyor. Bakınız minhümül mü'minune bir kısmı inandı onların minhüm onların bazıları el mü'minune inanıcıdırlar ama ve ekserühümül fasigun ekserisi inanmış değildir. Yani sizin gibi inanmış değildir. Bir takım inançları var. Ama doğru olarak inanmış değildir. Ekserisi böyledir buyuruyor. Ayet-i Celil'e Ali İmran Suresinin 110. ayeti. Bakın Ayet-i Celil'e tekrar okuyorum. Ve lev âmene ehlül kitâbi, ehli kitaptan Hristiyan ve Yahudilerden, Yahudiler de ehli kitap denilen onlar da eğer inansalardı, lekene hayran lehum. Ey ümmeti Muhammed, sizin gibi inansalardı onlar da onlar da onlar için hayırlı olurdu. Ama minhumul mü'minune, onlardan bir kısmı bazıları inandılar, bazıları inandılar ve ekseruhum çoğu ekserisi el fasikun inanmadılar, hak yoldan çıktılar. Hani hak inanca sahip olmadılar. İnananlar nasıl oldu? Şimdi bakıyorum. İnanan nasıl inandı? Burada böyle buyurduktan sonra Cenab-ı Hak Ali İmran Suresinin sonuna doğru geliyoruz. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bakınız. Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Ve inne min ehlil kitabi Muhakkak ehli kitaptan yani Hristiyan ve Yahudilerden bir kısmı Evet ne yaptı ve inne min ehli kitabi ehli kitaptan muhakkak var. Ne yaptı onlar? Lemen lemen yu'minu billahi. Hazreti Allah'a inananlar var. Hazreti Allah'a inananlar var. Ama Hazreti Allah'a nasıl inanacak? Hazreti Muhammed nasıl inanmayı öğrettiyse öyle inanacak Hazreti Allah'a. Yani var ve bir olarak inanacak. Öyle mi? Bunların içerisinde ya, diyor ki Cenab-ı Hak Habibim bu ehli kitabın içinden Hazreti Allah'a inanan var. Ve ma ünzile ileyküm ya Muhammed size indirdiğimize inanan var. Bakınız imanı böyle o size indirdiğimize Hazreti Muhammed'e indirilen nedir? Hazreti Kur'an'dır öyle değil mi? Bakınız ne diyor Cenab-ı Hak? Habibim bu ehli kitaptan sana indirdiğimize Kur'an'a inanan var. Ve ma unzile ileyhim kendilerine indirdiğimize de inanan var. Hem size indirdiğimiz Kur'an'a inanıyor hem de kendine indirdiğimiz İncil ve Tevrat'a inanıyor. Böyle inanan var hem de bunlar ne olduğu halde inanıyor haşi'ine lillah <gülüyor> Cenab-ı Hak'ka korkarak, korkarak. ve Cenab-ı Hak'tan huşu ederek böyle inananlar var aynı zamanda bunlar bu, bu şekilde inanılanlar la yeşterune bi'ayatillahi semenen kalile Hazreti Allah'ın ayetlerini az bir para karşılığında da satmış, değişmiş değiller. Yani İncil'de ve Tevrat'ta gördükleri Hazreti Muhammed'e ait alametleri para karşılığı yok öyle şey diye inkar edip değişmiş ne de değiller. Onu da ortaya koydular. Evet dediler. İşte böyle olunca Ülâike lehüm ecruhum ında rabbihim Bunların ecir ve mükafatı bu ehli kitaptan olup da böyle inananların ecir ve mükafatı Hazreti Allah'ın indinde vardır. Cenab-ı Hak onları mükafatlandıracaktır. Böyle buyuruyor. İnne'llahi seriul hisap. Hazreti Allah hesabı süratle görendir. Böyle buyuruyor. Şimdi ayet-i celileleri daha önce konuşmalarımda zaman zaman söylerdim. Ayeti celileleri en iyi anlayabilmek için Arapçaya, ondan sonra tefsir usulüne vakıf olmanın yanında ayetlerin sebebi nüzulünü de bilmek lazım demiştim. Öyle değil muhterem ümiler? Neden inzal edildi acaba? Onu görünce insan daha iyi anlıyor meseleleri. Müfessirlerin izahına bakıyorum, bu ayeti celile ekseri şeye göre ifadeye göre. Tabi Yahudilerden Abdullah ibn Selam diye bir zat alim bir zat aynı zamanda iman etmiştir. Onun kastedildiği, onun ifade edildiği muhtemeldir diyor müfessirler. Diğer Hristiyanlardan Necran'dan filan gelip Müslüman olanların durumları kastedilip onlar da ifade edilmiş olabilir diyor. Yine bazı müfessir bilhassa en şey ekseriyeti bu ayet-i celil'e ayet-i celil'e Habeş hükümdarı Habeşistan hükümdarı Necaşi hakkında indirilmiştir diyorlar. Şimdi burada şu bilgi eksikliğimizi tamamlayalım. Muhterem müminler bu sözü çok işitmişsinizdir. Habeş, Habeş hükümdarı Necaşi diye. Necaşi kelimesi Habeşistan'da Hükümdara verilen lakaptır. Nasıl biz Osmanlılar'da Hakan deniyor, Padişah deniyor idareciye. Ama hepsinin adını hepsine soruyorsun Abdülhamid nedir? Padişah. Sultan Osman nedir? Padişah. Fatih nedir? Padişah. Yıldırım Bayezid nedir? Padişah. Hepsi Padişah. Öyle değil mi? Demek ki Padişah Osmanlı'da hükümdarın adıdır. Şeydir. Lakabıdır. Onların müşterek ismidir. Ee, Rum ve şeye geçiyorsunuz e, İranlılara orada Kisra ve Kayser adını alır bunlar. Müşterek ad budur. Kisradır Kayserdir. Habeşistan'da da hükümdarın müşterek adı Necaşidir. Evet. Necazidir. Bu şeyin eee Habeşistan hükümdarı Necashi peygamberimizin devri saadetinde Habeşistan'da idarecilik yapmış, hükümdar olmuş birisidir. Hükümdar olmuş birisidir. Ve ve adı rivayetlere göre Esap'tır. Esap olarak geçer. Çok e, şey yapan, ikramda bulunan vesaire manasına geliyor. Atiye manasına geliyor. Bu zat o peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'de iken Mekke-i Mükerreme'de iken e, Habeşistan'da hükümdardır. Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar ortaya çıkmaya ve yavaş yavaş çoğalmaya başlayınca Mekke müşriklerinin düşmanlığı da artıyor. Arttıkça Müslümanların gün geçtikçe hani çember daralıyor derler ya Hayat çemberleri daralıyor. Hareket kabiliyetleri azalıyor. Müslümanlar gün geçtikçe sıkışıyor. Sıkışınca da en büyük sıkıntıları da şu. Doğru dürüst ibadet yapamıyorlar. İbadeti rahat yapamıyorlar. Düşmanların baskısı ve tesiri var. Bunun üzerine diyorlar ki ya Resulallah. Müsaade buyurursanız daha müsait. Daha şartların el verdiği bir yerlere gidip de orada ibadetlerimizi yapalım diyorlar. Ve peygamberimiz müsaade ediyor. Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp gidip Kızıldeniz'in kenarında e, gelen bir ticaret gemisine binerek Habeşistan'a gidiyorlar. Habeşistan'a gittikleri zaman ilk gidenler orada birkaç kadın birkaç erkek Habeşistan'a gidip ve orada rahat ediyorlar. Necâşi Hristiyan ama Hristiyan olmasına rağmen onlar rahat dinlerine karşı hiç müdahale edilmiyor. Rahat rahat ibadet ve taatlerini yapıyorlar. Ve bu haber Mekke-i Mükerreme'ye kadar duyuluyor. Mekke'deki bazı Müslümanlar yine peygamberimize çıkıp izin alıp ikinci defa tekrar Habeşistan'a gidiyorlar. Ya yani ikinci bir kafile olarak Gidip Mehabeşistan'a yerleşiyorlar. Fakat Mekkeliler bu durumu görünce fevkalade öfkeye kapılıp bu adamlar gidiyor, orada bir güç kuvvet olacaklar, sonunda başımıza bela olacaklar diye adamlar dine düşman, dindara düşman, nerede olursa olsun bunları bulundukları yerde yok etmek istiyorlar veya alıp getirip işkenceye tabi tutmak istiyorlar. Onun için de Mekkeliler aralarından düzgün konuşan, konuşan, efendim karşısındakilere tesir edebilecek temsil kabiliyeti olan iki kişiyi seçip seçip Habeşistan'a gönderiyorlar. Gönderirken de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bol hediyeler hazırlıyorlar. Habeşistan'da devlet ricaline bu hediyeleri verirsiniz. Verirsiniz. Bir nevi rüşvet verirsiniz. Onları kendi taraflarınıza kazanırsınız. Ondan sonra da bizim buradan giden o Müslüman olup da gidenleri geri iade etsin. Hepsini alıp getirirsiniz. Hayat bu. Bakınız. Ve bu iki kişi kalkıp büyük hediyelerle Habeşistan'a gider. Habeşistan'da evvela devlet ricaline hediyeleri sunar. Onların hepsi dinlerler, hediyeleri de alınca peşinen kabul ederler. Doğru sizin dediğiniz haklı derler. Ve bunları geri iade etmemiz lazım. En iyi bunların halini siz bilirsiniz derler. Geri iade edecekler şimdi onlar seviniyor bu arzu çünkü devlet bir kısım erkanı da yanlarına almışlar ve bu elçiler Necaşi'nin huzuruna çıkar çıkarlar derler ki Necaşi'ye ey hükümdar evet bizim memleketimizin bir kısım insanları bizim atalarımızın yolundan ayrıldı bizim tattıklarımıza put diye hakaret etti Öyle mi bak ne demişler atalarımızın yolundan ayrıldı bizim taptıklarımıza put diye hakaret etti hiçbir kıymet vermiyor bizim yanlış oldu yolda olduğumuzu söylüyor onlar şimdi oradan çocuklarımızın efendim inancını bozdular itikadını bozdular eski alışkanlıklarını bozdular. Böylece de ayrılıp sizin senin beldene geldiler Senin beldende himaye ediliyorlar Onları bize iade etmelisiniz ki Biz onların zararından Çoluğumuzu çocuğumuzu koruyalım Toplanan Ona tavassut eden devlet ricali de Alacağını aldı ya önceden Hediyelerini Onlar da diyorlar doğrudur İade edilmesi lazımdır diye Elçileri destekliyorlar Mekke'den gelen elçileri destekliyorlar. Necaşi diyor ki, diyor ki, hiç acele etmeyin. O gelen adamları huzura alıp, onları dinlemeden, onların da efendim söyleyeceklerini dinleyip, bir kanaat sahibi olmadan karar vermem diyor. Onları dinlemeye lüzum var mı vesaire? Evet vardır diyor. Hristiyan olmasına rağmen. evet, Vardır. Onları da dinlemem lazım. Devlet adamı budur. Bir hükümdardır. Şimdi Müslümanların durumunu düşününüz. Bir memlekette, Hristiyan memleketinde efendim hayat ve mematlar orada kalıp kalamamak şeye bağlı o hükümdarın vereceği söze oradaki devlet ricalinin onlar lehinde konuşmasına veya aleyhinde konuşmasına bağlı böyle bir vasatta. Öyle mi? Şimdi şeyler çağrılır, Müslümanlar toplanıp huzura getirilir ve padişe hükümdarın, necashinin huzuruna girerler. O halbuki o zamanki adet hükümdarın huzuruna giren secde eder ve ona tazimini bildirir. Müslümanlar secde etmeden girerler. Hemen oradaki teşrifatçılar niye hükümdara secde etmiyorsunuz dedikleri zaman Müslümanlar derler ki bizim peygamberimiz bize öğretti ki Hazreti Allah'tan başkasına secde edemeyiz derler. Şimdi adamlarda bakın Müslüman öyle şahsiyetli ki yağcı değil öyle mi? Yani yağcı tabirimi mazur görürüz. Böyle müdahene eden Öyle mi insanlara karşı Şahsiyetsizlik ortaya koyan değil Ne yapıyor ne diyor Bizim peygamberimiz bize öğretti ki Hazreti Allah'tan başkasına secde etmeyiz Hükümdar bunu makul karşılıyor Karşılıyor Oturtuyor Diyor ki içinizden. ...bana konuşacak kim var? Öyle mi? Ve Hazreti... ...Cafer... ...diyor ki... ...ben bunların sözcüsüyüm. Öne çıkıyor ve... ...buyurun. Şimdi siz diyor... ...siz... ...bak bunlar bir takım şeyler iddia ediyorlar... ...gelmişsiniz, burada yerleştiniz... ...burada kalıyorsunuz... ...şimdi bunlar geri istiyorlar sizi... Mübarek öyle bir söze başlıyor, mantığına, muhakemesine bakınız. Diyor ki, ey hükümdar, biz köle miyiz ki, bizi, biz köle miyiz ki, efendisinden kaçmışız da bizi alıp götürüp efendilerimize teslim edecekler? Sorun diyor. Soruyor hükümdar, bunlar köle midir? Hayır diyorlar, köle değildir. İki diyor biz gasıp mıyız cani miyiz ki bir kısım insanların mallarını kasbedip buraya kaçtık biz bu suçla alıp götürülecek hem kasp mallar elimizden alınıp sahiplerine teslim edilecek hem de bize ceza verilecek. Sorun bunu diyor soruyor hayır bunlar gasıp değildir diyor diyemiyorlar. Peki bu. Biz hain miyiz? Bunları sorduruyor. Böyle bir takım... Hayır, böyle değildir. E peki biz neyiz? Sadece, sadece eski cehalet devrimizden kurtulup, elimizle yaptıklarımıza gönlümüzle tapmayıp bir Allah'a inandığımızdan, peygamber olarak gelen Hazreti Muhammed'i kabul ettiğimizden dolayı orada artık Müslümanlığımızı yaşayabilme imkanı görmediğimiz için sizin memleketinizi emin gördük, sizi güvenilir bildik ve sizin meldenize gelip ve buraya yerleştik. Durumumuz budur diyor. O zaman Necaşi diyor ki, peki sizin bunların inancından ayrıldığınız, evet, ve size peygamber dediğiniz zatın size öğrettiklerinden hiç hafızanızda var mı diyor. Ezberinizde var mı? Var diyorlar. Onu bana bir okur musunuz diyor. Okur musunuz? Hafızanızda olanlardan. O zaman mübarek sözcü Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim der ve Sure-i Meryem'i başından 26. ayeti celilesine kadar okumaya başlar. Orada Hazreti Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Estaizu billah. Kefheye Sad. Bunların rufu mukatta geç. Zikru rab rahmeti rabbike abdehu zekeriya Bu Rabbin Hazreti Zekeriya'ya rahmetinin beyanıdır. O Hazreti Zekeriya iznada da rabbehuni en hafiye. Hazreti Allah'a şöyle yalvardı. Dedi ki gale, Rabbi inni vehenel azmu minni ve shtagaler rasu shaybem ve lem ekun bi rabbi şakiyya. Rabbim dedi Hazreti Zekeriya. Görüyorsun kemiklerim gevşedi, zayıfladı, yaşlandım. Veştegaller re'sü şeybe, başımı ihtiyarlık ateşi aldı. Yani saçlarım beyazlaştı diyor. Evet, beyazlaştı. Bundan sonra da, bundan sonra da, Ya Rabbi, ben sana ne zaman dua ettimse hiçbir zamanda beni mahrum bırakmadın Allah'ım dedi Hazreti Zekeriya evet ve inni kıftül mevaliye min verai yarabbi benim çoluğum yok çocuğum yok yakınlarıma bakıyorum onları da iyi görmüyorum benden sonra onlar onlar bu dini bu davayı devam ettiremeyecekler bundan korkuyorum Allah'ım. Onun için Vemre vekanetimreeti akır akı Hanımım da doğum yapmıyor kısır dediğimiz şey. Fehebli milleedün kevelie bana beni takip edecek bir evlat versek, versen yeri ve yerisu ali yakub hem bana ve hem de Hazreti Yakub'un yoluna varis olsa da bu hak yolu devam ettirse ya Rabbi sana böyle iltica ediyorum dedi Hazreti Zekeriya. Şimdi bunu okuyorlar Necajinin karşısında. Ve ondan sonra Hazreti Allah dedi Allah'a devam ediyor. Ya Rabbi Alhu bana vereceğin o evladı da Rabbi raziyye, razi olduğun, hoşlandığın bir kul olsa Allah'ım diyor. Etrafımdan ümidim yok. Bana böyle bir evlat versen de hak dava devam etse Allah'ım diyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, Ya Zekeriya, Ey Zekeriya diyor. İnna nübeşşiruke bi gulamin ismih Yahya lem naj'al lahu min qabl Sana bir evlat vereceğiz. İsmini de Yahya koyacağız. Bundan önce böyle bir ismi hiçbir kulumuza vermedik ya Zekeriya dedi Cenab-ı Hak bu defa Hazreti Zekeriya hanımı 99 yaşında gençliğinde doğum yapmamış bu yaşta kendisi daha da yaşlı bunun üzerine Hazreti Zekeriya dedi ki Rabbi Rabbî ennâ yekûnilî gulamin bana benim nasıl evladım olur ya Rabbi ve kânetim ra'eti akıran hanımım çok ihtiyar ve üstelik kısır Doğum yapmaz, yapamıyor. Gençliğinde yapmadı. Şimdi bunu sormasındaki sebep, Ya Rabbi bizi gençleştirip doğum efendim evlat edinme imkanımı vereceksin. Yoksa ben başka evlenecek miyim? Bunu, bu hisleri öğrenmek istiyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, evvela ailesinin yaşlı ve Doğum yapmadığından bahsediyor ve minelki Minel kiberi itiye ben de çok yaşlandım Allahım diyor nasıl olacak? Gal e Cenâb kezâlik söylediğin doğrudur ya Zekeriya aynen böyledir her şey ama ama bunu ben murad ettiğime göre Rabbü aleyye aleyyeheyyin bu benim üzerime kolaydır ya Zekeriya buyurdu evet. Vakit tük'e bir kere düşün diyor Cenab-ı Hak ey ya vakit halak tük'e min kablül velam şeya sen hiçbir şey değilken seni yoktan var eden ben değil miyim ey Zekeriya buyurdu e o zaman seni yoktan var etmenin yanında sen ihtiyar hanımın da ihtiyar olsa evlat vermek benim için kolaydır dedi Hazreti Allah ve verdi şimdi bunları okudular bundan sonra da okuyunca, okudukça manasını da anlıyor ve şey yapıyor. Hem huzurda bulunanlar, hem de necaşi gözyaşlarını tutamıyor. Ve nihayet, Hazreti Allah Celle Celaluhu şuraya geliyor ayeti celil'e, buyuruyor ki, ''Vezkür fil kitabı Meryem'e'' Hristiyan karşısındakiler, Buraya geliyor Cenab-ı Hak öyle seçiyor ki Efendim Hazreti Cafer şeyi ayetleri Cenab-ı Hak Peygamberimize Habibim Hazreti Meryem'i de hatırla Bak onu ne yaptık diyor İz izin tebezet min ehlihe mekanen şarkıyan Hani kavminden ayrılıp doğuya doğru gitmişti Orada orada halkı ile kendi arasına bir perde çekmişti. Bunun üzerine biz Cebrail aleyhisselamı ona bir insan suretinde gönderdik. gönderdik. İnsan suretinde gönderince galet Hazreti Meryem ile dedi ki: İnni euzü bir rahmani minke. Ben senden Allah'a sığınırım. İn kunte takiyye. Eğer sen Allah'tan korkan bir adamsan ben Allah'a sığınıyorum dedi. Bakın Allah'tan korkan insanın korkusu Allah aşkıdır. Allah'tan korkanın ibadet ve taat yapma arzusu Allah aşkıyladır. Ve eğer bir adam bir adam Allah aşkına şeyine takiye yani Allah'tan korku mertebesine ulaşamadı ise o adamın ibadet yapması sultani gücün tesiri altındadır. Yani sopanın ucunu göstereceksin. Onun ibadet yapması aşk ile değil korku iledir. Eğer bir adam münafık ise onun ibadet yapması Allah'tan değil kullardan korkmasıyladır. İnsanlar bana ne der diye ibadet yapar. Allah'tan korkmadığı için tenha yerlerde başka İnsanların gördüğü yerde insanlardan korktuğu için ibadet yapar. Münafığın durumu da budur. Onun için Cebrail aleyhisselam insan suretinde Hazreti Meryem bunları diyor ve şeyde Hazreti Cebrail de diyor ki gale inne ma ene rabbiki ey Meryem ben sana senin Rabb'in gönderdiği bir varlığım. Evet Rabbim var. Neye geldim? لِأَهَبَ لَكِ غُلَامَنْ zekiya. Sana tertemiz bir evlat vermeye geldim dedi. Hazreti Meryem ben nasıl evlat sahibi olurum? Çünkü ben hiçbir insan eli bana değmedi. Üstelik ben ahlaksız bir kadın da değilim dedi. Ve bütün bunları Cenab-ı Hak böylece Kur'an-ı Kerim'de beyan edip eee mek diye düşününüz. Habeşistan'da Müslümanların sözcüsü bu ayetleri okuduğu zaman okuduğu zaman hem Necaşi ağlıyor hem de yanındaki devlet erkanı bunları anladıktan sonra ve bunları dinleyince diyor ki diyor ki siz benim beldemde kalacaksınız. Ben sizleri himaye edeceğim. ''Sizin bu peygamber olarak söylediğiniz zatın şu okuduklarınız eğer getirdikleri ise Hz. İsa'nın da bize söylediği bundan farklı şeyler değildi.'' diyor bakın muhterem üminler. Hazreti İsa da bu anlatılanları bizlere nakletmişti. Ve böyle bir peygamberin geleceğini de bizlere haber vermişti. Onun için ben şimdi bu söylediğiniz peygambere iman ediyorum.'' İman ediyorum. Eğer hükümdar olmasam gider Mekke'de ayak kabılarını taşırım diyor. Evet. Allah'ın kudretine bakınız. Bir hayat memat meselesi içerisinde Müslümanlar Hristiyan hükümdarın karşısında karşısında taviz vermiyor. Ayetleri okuyor dinine sadakatini gösteriyor ve fakat aklını kullanarak en doğruyu ortaya koyup hazreti Allah himaye ediyor oradaki insan iman edip onlara himaye ettiriyor şimdi ey ne yaptığını bilmeyenler 20. asırda düşününüz hristiyanlık alemi şöyle istiyor diye bilmem Amerika böyle istiyor diye İslam dininden taviz vermekle nereye varacaksınız? İşte Hazreti Kur'an bunları anlatıyor muhterem müminler. Diyor ki: "Bizim şartlarımız şu idi. Bizim durumumuz bu idi." E işte Hristiyanlar da cennete gidecekti, Museviler de cennete gidecek, onlara da bir şey dememek lazımdı diye İslam dinini onların arzusu istikametinde zaafa uğratıp İslam'ı taviz vererek onların istediği şekle sokmaya kalkışmakla acaba neyi elde edeceklerdir? Başka türlü hareket imkanı yoktur diye düşünseler dahi işte şartlar ortada. Bakın size arz ediyorum Ali İmran suresi ve huzurdan çıkarılıyor. Mekke müşrikleri, müşriklerinin gönderdiği heyet eli boş fevkalade üzgün. Dışarıya çıkıyor ve içlerinden iki kişi zaten. Bilahere tabii şey oldukları için, değişmeler olduğu için isimleri zikretmiyorum. Birisi diyor ki, ben yarın, yarın bu hükümdarın huzuruna tekrar çıkacağım. Necaşi'nin huzuruna tekrar çıkacağım. Ve bu Mekke'den gelen Müslümanların öyle bir suçunu söyleyeceğim ki hepsinin boynunu vurduracağım diyor hepsinin boynunu vurduracağım. Ve arkadaşı ona insafla şöyle diyor. Bunlar hepsi bizim memleketimizin adamları. Vazgeç bundan nasıl boynlarını vurduracaksın? Ve buna gönlüm nasıl razı olacak diyor. Hayır yapacağım diyor. Bugün onlar bizi mağlup etti. Yarın ben öyle bir kusurlarını söyleyeceğim, suçlarını anlatacağım ki Necaşi'ye hepsinin boynunu vurduracağım diyor. Bunun üzerine Vazgeçmiyor şeyinden. Arkadaşının da ricasını aldırış etmiyor. Ve ertesi gün Necaşi'nin huzuruna tekrar çıkarılıyor. Çünkü hediyeler verdikleri erkan orada. Onlara yardımcı devamlı. Çıkıyor ve diyor ki ey hükümdar. Bu senin dün himayene aldığın Müslümanlar sizin de kabul ettiğiniz Hazreti İsa hakkında ne diyor biliyor musun diyor. Ne diyorlar diyor kul cool diyorlar kul cool diyor siz ilah diyorsunuz sizin ilahınıza onlar kul cool diyor bu defa Necaşi tekrar Müslümanları huzura alıyor ve soruyor diyor ki Hazreti İsa hakkında düşünceniz nedir inancınız nedir bizim onun hakkında kendiliğimizden söylediğimiz hiçbir şey yoktur bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Kitabımızda neyi söylediyse, bize tebliğ ettiği ayetler ne ise biz onu söylüyoruz. Evet, söyleyin diyor neydi? Bunun üzerine şöyle diyor. Evvela Hazreti Meryem'in saf ve temiz bir hanım olduğunu anlatıyorlar. Ki bu ayeti celilelerde bu vardır. Ondan sonra çocuk olarak Hazreti İsa'nın dünyaya getirilişini ve Hazreti Cebrail'in ona nefretmek Allah'ın emriyle onu nefrettiğini onu anne rahmine üflemek suretiyle hamile kaldığını anlatıyorlar ki Meryem suresinin ayetlerinde bunların hepsi vardır bunları izah ediyor okuyup anlatıyorlar nitekim Hazreti Meryem valide burada bakınız ee, hamile kaldığından bahseder ve ondan sonra da ondan sonra da o hamileliğin doğum zamanındaki acıları fe eca'ehel mehazu ile ciz'in nahleti bir kuru hurma ağacının yanına kuru hurma ağacının yanına Hazreti Meryem'i doğum acıları getirdi getirdi. Hurma ağacına dayandı, Hazreti Meryem valide galet şöyle dedi. Ya leyteni mittu kablehaza ve küntü Nesyen Mensiye. Keşke bugünleri göreceğime bundan önce ölseydim de unutulsaydım dedi. Evet, kuru bir ağaca dayanmış hurma ağacına böyle diyor. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Bunun üzerine ona nida etti Cenab-ı Hak vahyet şey yaptı Efendim ilham buyurdu dedi ki fenadahe mim tahdehe el tahzemi ey Meryem üzülme dedi Hazreti Allah ona böyle ilham buyurdu üzülme katja ale ki tahdeki seriye Ceprail aleyhisselam gelmiş ona diyor ki diyor ki hiç üzülme şimdi Cenab-ı Hak senin altından alt kısmından küçük bir ırmak akıtacak ondan sonra vehzi ileyki bir ciz'in nahlete o hurma o kuru hurma ağacı var ya onun dalından tut kendine doğru çek tusakit aleyki ruteben cenniye Mevla'nın bir mu, efendim mucizesi olarak o ağaçta hurmalar yetişmiş üzerine olgun hurmalar dökülecek onlardan ye buyurdu Hazreti Allah. Evet. Onlardan ye. Ayağın tarafındaki sudan iç. Bu doğum sıkıntısını çekmeyeceksin dedi. Evet. Bu Bugün tababette ortaya konmuştur ki Viyana'da bulunduğum zaman orada doktorlarla konuşmuştum bu mevzuyu ve bu ayeti celileler üzerinde hakikaten hamile kadınlar doğumu yaklaştığı zaman doğumu yaklaştığı zaman bol miktarda olgun hurma yiyip su içseler doğumda büyük kolaylık hissetmektedirler. Evet. Böyle bir lütfdur Cenab-ı Hak böyle bir inan vermiş. Ona Cenab-ı Hak onun için öyle diyor. Baksana mucize olarak kuru hurmadan sana ya ne yaptık bir anda yeşerterek, yeşerterek orada hurma dallı, dalında hurma bitirdik. Onun dalından kendine doğru çek, yetişmiş olanlar üzerine düşecek, onlardan ye, ayağın altındaki sudan da iç, kolayca doğum yapacaksın buyurdu. Ve ondan sonra Hazreti Meryem bunları yaptı ve Cenab-ı Hak buyurdu ki, Feküli ve şabi ve garri aynen ye iç doğumunu yap gözün aydın olsun gözün aydın olsun sana hayırlı bir evlat veriyoruz o hayırlı evlat evlat öyle bir hayırlı olacaktır ki göreceksin efendim seni de temize çıkaracak. Kendisi de Allah-u peygamberi olacak öyle mi? Neler söyleyecek? Ondan sonra kimi görürsen sana bir takım şeyler sorarlarsa bugün konuşma diye Hazreti Meryem'e tembih etti. Bu ayeti celileleri okuyup Hazreti İsa'nın hakkında bizim inancımız budur deyince yine Necaşi dedi ki Hazreti İsa da bize bunlardan başka bir şey söylememiştir. Doğru olan budur dedi. Doğru olan budur deyince ve ondan sonra kat'i teminat veriyorum ki benim beldemde emin olarak yaşayacaksınız. Sizin peygamberinize ben de iman ettim ve böylece dininize burada devam edeceksiniz. Mekke'den getirilen hediyeleri, hediye olarak verilen rüşvetleri geri iade ettirdi ve onları kendi memleketlerine geri göndererek o iki elçiyi böylece Müslümanlar Allah'ın da inayet ve yardımıyla Habeşistan'da rahat, huzur içerisinde dinlerini, imanlarını devam ettirdiler. Öyleyse dinimizden taviz verme yerine dinimize tam olarak sahip çıkalım. Mevla'nın inayeti yetiştikten sonra dünya bize bir şey yapamaz muhterem müminler. Bunu bütün müminler bile bile ve İslam'dan taviz vermeye kalkışarak Hristiyanların gönlünü yapacağız diye kim olursa olsun onlar da bu hakikatleri bilip ona göre durumlarını düzelte. Böyle muhterem müminler? İşte ayeti celil'e Geçen konuşmamda demiştim ki Hatem-i Esam Hazretleri Şakik-i Belli Hazretlerinin talebesi olarak öğrendikleriyle ne hakikatler anlıyor, hayatına şekil veriyor. Biz de bugün öğrendiklerimizle hayatımıza bir şekil verecek ve bundan sonra nasıl davranacağımızı ona göre tayin edeceğiz. Allah-u hepimize hakkı hak olarak gösterip hakka tabi olmayı batılı batıl olarak anlayıp batıldan iştinab etmeyi nasip müyesser eylesin. Rabbim bu dünyada Ümmet-i Muhammed'e istikametler ihsan eylesin Amin. Onları kendi hıfsu himayesinde muhafaza buyurup Kullara muhtaç eylemesin Amin. Lillahil Fatiha